20 Haziran 2047 Meryem Ela Ben bir gün bu herifin katili olabilirdim. Eğer İslam cinayeti yasaklamasaydı. Açer'le gözlerini devirdi. Bizim tartışmalarımıza artık alışmıştı. Yine ne demiş? Sinirle telefonu ona tuttum. Hoca bilgisiyle yazdığım senaryolar anca sohbet tadında oluyormuş. Dizi film sektörü böyle bir yer değilmiş. Miş miş miş. Açelya bıkkın bir bakışla sordu. Aynı konu yani. Kaşlarımı çatarak ona baktım. ''Evet, aynı konu. Ayrıca senin bu halin ne? Benim kankam olarak benimle beraber çıldırmak zorundasın.'' Açelya çaresizce sordu. ''12 ayın her bir günü bunu yapmak zorunda mıyım?'' Sinirle konuştum. ''Evet, zorundasın. Sen benim kankamsın. O yüzden hemen şu an benimle çıldırıyorsun.'' Açeli hızla ayağa kalktı. Ay yeter ama yani. Sürekli aynı eksende dönüp duruyorsunuz. Biraz sakinleşin. Hem ne dedi Abdurrahman Karakoç? Sizler bu ülkenin sanatının geleceğisiniz. Birbirinize düşman olmamalısınız. Birbirinizin işlerini yerip köstek olarak nereye kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Gözlerimi kıstım. Gittiği yere kadar dedim. Açeli abartılı bir şekilde kendini koltuğa attı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay Allah'ım delireceğim. Sen bana sanatıma hangi delilerin arasında yaptırıyorsun ya Rabbim? Daha sonrasında sol bileğini bana uzattı. Kız, kolonya getirip de ofsana be. Kolunu geriye ittim. Yok sana kolonya falan. Git kolonyayı desteklediğim Muhammed Amit sancaklardan iste. Acelya bana ciddi misin der gibi baktı. Ay şaka yapıyorum da kanka. Onunla dal geçer gibi bir yüz ifadesi takındım. Ay şaka yapıyorum. Açeli gözlerini devirdi. Komik mi yani? Ben de gözlerimi devirdim. Senin yaptıkların komik mi? Gören de sana Çin işkencesi yapıyoruz sanacak. Açeli'ye sinsi bir gülümseme attı. Çin işkencesini kiminle yapıyorsunuz kanka? Yanımdaki sandalyeden en sevdiğim yastığımı aldım. Açeliye olayı anladığı an hızla kapıya doğru koştu. Tam ona yastığı attığım anda eğildiği için yastık ona değil kapıyı açan diğer kankam Ayşe Ayzita isabet etmişti. Bir anlık dikkatsizlikle yere düşen Ayşe şok içinde ikimize baktı. Ne oluyor be? Daha haberi vermedim. Ne bu şiddet bu Celal? Onun bu halini önce Açeliye sonra ben güldük. Bu halimizi gören Ayşe de kendi haline gülmeye başladı. Kusura bakma kanka ya. Hedef saptı. Ayşe gülümsedi. İyi bari vereceğim haberden sonra bana atacağın yastık hakkını şimdiden kullandın. Ona anlamaz şekilde baktım. Ne haber Ayşe? Neden bahsediyorsun? Şimdi kanka biliyorsun ben senin menajerinim. Ve sana 1. Selim projesinde senin isteğinle baş danışmanlık verilmesini talep ettim. Ona... E der gibi baktım. Kabul ettiler ama bir şartları varmış. Ona sorar gibi baktım. Neymiş? Ayşe tuzaklarını ısırdı. Kanka söylesene. Yönetmen koltuğunda Muhammed Hamit sancaktarı görmek istiyorlarmış. Ayşe'ye beni üç çocukla ortada bırakmış gibi baktım. Ardına sinirle bağırdım. Katiyen olmaz. O herifle asla çalışmam. O... O herif bir kere Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin dizi atmosferini sığ ve popülist görüşleriyle mahveder. Ayşe bana çaresiz bakışlarla baktı. Kanka bunu demek için geç kaldık sanırım. Elimi aldığım diğer yastığı sinirle Ayşe'ye fırlattım. Ayşe ona fırlattım yastığı yakaladıktan sonra sinirle konuşmaya başladım. Sakın senin yerine kabul ettim deme. Ayşe gülümsedi. Senin yerine kabul ettim kanka. Ama... Ama bak açıklayabilirim. Elime gelen yastıkları tek tek ona fırlatmaya başladım. Yastıkların birkaçı isabet etti. Ya kanka bir dinle açıklayabilirim diyorum. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Bunu bana nasıl yaparsın Ayşe? Mevzubahis benim itibarım. Bunu yaparken itibarımı hiç düşünmedin mi? Ayşe profesyonel bir tavır takındı. Elbette düşündüm. Bu yüzden kabul ettim zaten. Bu sabah Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Yalçın geldi. ''Sanat dünyasını kökten değiştirecek bir teklifle hem de...'' ''Türkistan Birleşik Devletleri'nin Hollywood'unu kurmak istiyormuş. Bunun için ilk projede birinci Selim projesi olacakmış. Bu zamana kadar kendi alanında uzmanlaşmış herkesin bu projede toplanmasını istiyor.'' Ayşe gözlüklerini düzeltti. ''Bak, bu proje Türkistan Birleşik Devletleri için bir dönüm noktası. Sonunda istediğimiz oluyor Meryem. Sanat sektörünü düzeltiyoruz. Bu mükemmel bir şey.'' Şimdi ben bu mükemmel şeyi sırf sen tanınmış en iyi Türk yönetmeni sevmiyorsun diye reddetseydim sinirle koltuğa oturdum. Yine de bana sorabilirdin. Ayşe gözlerini devirdi. Sana sorsaydım kabul etmezdin. Yani seni severim ama çoğu zaman duygularını da düşünüyorsun Meryem. Unutma ki şu an olduğun yere duygularınla gelmedin. Haklı olduğunu kabul etmek istemiyordum ama ne yazık ki haklıydı. Zaten kariyerimi önemli bir noktaya taşıyan da Ayşe'nin ta kendisiydi. Ona bu yüzden vekalet vermiştim. Bazen istemediğim imzalar atsa da sonuçta kariyerimde çizgimi bozmadan yükselmemi sağlamıştı. Pekala, kabul ediyorum. Ama şunu bil Ayşe, bunun acısını çok fena çıkaracağım senden. Ayşe gülümsedi. Sağol kanka, o zaman anlaştık. Ben hemen evlilik sözleşmelerini hazırlıyorum. Ona anlamaz bakışlar attım. Ne evliliği. Ne sözleşmesi Ayşe? Ayşe elini ağzına koydu. <Gülüyor> ben onu sana söylemedim değil mi? Yatırımcılar daha çok Endonezya, Malezya, Pakistan gibi yerler olduğu için Halvet veya başka bir durumda kalmamanız adına nikahlanmanızı talep ettiler. Sen de bunu kabul ettin öyle mi? Ayşe faka bastığını anlamış olacak ki açıklamaya çalıştı. Kanka sen de bunu kabul ettin öyle mi? Açeli Ayşe'ye baktı. Gülerek Ayşe topuk dedi. Ayşe bu sözden sonra kaçmaya çalışırken onu o sarı saçlarından tuttuğum gibi çektim. Kanka delirdin mi? Ne çekiyorsun saçlarımı? Benim onu görmeye bile tahammülüm yokken sen beni adamın nikahına aldıracak anlaşmayı kabul mü ettin? Kanka daha bu sabah kuaföre beş bin Türkistan sikkesi verdim bırak saçlarımı ne olur. Saçlarını daha sıkı tuttum. Sen benim hayatımı da itibarımı da mahvettin. O 5000 bin Türkistan sikkesini verdiğin saçlarını tek tek yolacağım. Düşünmeden hareket etmenin bedelini sana sikke sikke yönetmezsem bana da Meryem Ela Bozoklu demesinler. Ayşe bağırmaya devam ederken Açel'e çoktan odadan çıkmıştı. ''Bizi ayırmaya bile çalışmamıştı. Vay hain.''